Zindan الله مهما طال gül bize ümmete bir adım va şehadete Var değil bize, zindan Gülistan'dır bize, orada gül derilir ümmete. bir adım var şehadete, dört duvar set değil bize, her bir duvar Yusuf olmuş, dayan sabırlar etiyor. Her bir gün bir asır olmuş ayrılık acı geliyor. Tel örgüler pırangalar bizlere korku vermiyor. Tel örgüler pırangalar bizlere korku vermiyor. İslam uğrunda meşakkat Bizlere huzur veriyor Zindan Gülistan'dır bize Orada gül denilir mete. Bir adım var şehadete Dört duvar değil bize Zindan Gülistan'dır bize Orada gülderilir mete Bir adım var şehadete Dört duvar set değil bize Zayıf olan zindanlara Kapanmış bak secidelere Zayıf olan zindanlara Kapanmış bak secidelere çünkü Yusuf bu zindanı çevirmiştir medreseye Çünkü Yusuf bu zindanı çevirmiştir medreseye Zindan Gülistan'dır bize, orada gül denilir ümmete. Bir adım var şehadete, dört duvar sette Zindan Gülistan'dır bize Orada gülderilir ümmete Bir adım var şehadete Dört duvar set değil bize Zindan Gülistan'dır bize Orada gülderilir ümmete Bir adım var şehadete Dört duvar sed değil bize Zindan gülistan'dır bize orada gül derilir ümmete. Bir adım var şehadete Dört duvar set değil bize Zindan gülistan'dır bize orada gül derilir ümmete. Bir adım var şehadete, dört duvar set değil bize. Zindan gül bize, orada gül derilir ümmete. Bir adım var şehadete, dört duvar set değil.